Merhaba, Adada termik santral karşıtı çadır kampı kuruldu. Trakya entegre termik santral planlarının gerçekleşmesine karşı çıkan aktivistler bölgede 24 saat boyunca kampta. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Dayko önderliğinde Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'dan gelen çok sayıda eylemci Beğendik köyünde sabah saatlerinden itibaren çadır kurmaya başladı. Komşu Bulgaristan'ın Rezova köyünden de Beğendik köyüyle eş zamanlı yakılan kamp ateşiyle destek verildi. İneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Trakya Entegre Termik Santral Projesi'ni Trakya Bölge insanının yanı sıra Bulgaristan vatandaşlarının da istemediğini anlatarak senelik 2 milyon 850 ton kömür yakılacağını biliyoruz. Bu saatte 360 ton kömür yanacak demek bölgedeki tahribatı düşünmek istemiyoruz. Devletimizin duyarlı olacağına inanıyoruz, diyor. DAIKO Başkanı Nusret Türkan da cennet gibi bir bölgede termik santral istemediğini belirterek, Bulgaristan ve Türkiye halkı termik santral istemiyor, diye konuştu. İlginç bir gelişme, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change, yani meşhur iklim değişikliği paneli, Katar'ın Doha kentinde 26 Kasım'da başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na nın 18.'sine katılamıyor. Bunun önceki tüm iklim değişikliği konferanslarına katılan IPCC'nin bu sene Doha'da yer almamasının sebebi ise IPCC'nin başındaki isim Dr. Rahendra Pachuri ise şöyle açıklıyor. Davet edilmedik. Pacori 18 yıldır ilk defa bir iklim değişikliği konferansına katılamıyoruz. Bunun nedeni ise bu sene davet edilmemiş olmamız diyor. Ve IPCC olarak COP18'de yer alamayabileceklerini henüz bir davet almadıklarını bu durumunda tarihte ilk kez meydana geldiğini ifade etti. Katar'ın Doha kentinde 26 Kasım 7 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 18. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na davet edilmeyen IPCC 2007 yılında iklim değişikliğiyle Yaptıkları çalışmalar nedeniyle bu konudaki önder kimliğiyle bilinen eski Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Al Gore ile birlikte Nobel Barış Ödülü de kazanmıştı. IPCC'nin 195 ülkede üyeleri bulunuyor bilim adamlarından oluşan ve dünyadaki en prestijli bilim kuruluşlarından bir tanesi. WWF kaçak orkinos ticaretini ortaya çıkardı. WWF tarafından yaptırılan yeni bir araştırmada 2000 ve 2010 yılları arasında 18704 ton canlı mavi yüzgeçli Atlantik orkinosunun uluslararası Atlantik orkinosu Koruma Komisyonu'nun yani ICAT'ın bilgisi dışında Panama üzerinden satıldığı ortaya çıktı. WWF ICAT'e ticarette rol oynayan ülkelerin daha derinlemesine incelenmesi yönünde çağrıda bulundu. Resmi ticaret ve gümrük vergilerine göre 10 yıldan uzun bir süre boyunca Panama üzerinden 14.327 tondan fazla işlenmiş mavi yüzgeçli Atlantik orkinosu ticareti yapılmış. Bu da canlı olarak 18.704 ton balığa denk geliyor. Panama'da İspanya, İtalya, Fas, Tunus ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Akdeniz ülkelerine ihraç edilen mavi yüzgeçli Atlantik orkinosu buralardan da 13.730 ton işlenmiş orkinosu olarak Japonya'ya ihraç ediliyor. WWF Akdeniz Balıkçılık Programı yöneticisi Dr. Sergi Tudela, Bu araştırma bu konuda bugüne kadar yapılan ilk çalışma ve muhtemelen buzdağının sadece ucunu görüyoruz. Sonunda yıllardan beri ICAT tarafından bile bilinmekte olan bu durumu belgeledik. Söz konusu kayıt dışı operasyonlar gerçekleştiğinde bahsi geçen tüm ülkeler ICAT'e taraf durumundaydılar. Araştırma sırasında geçerli olan ICAT kurallarına göre tüm mavi yüzgeçli Atlantik Orkinos'u ticaretinin av kotalarına uyulması amacıyla düzgün biçimde bildirilmesi gerekmekteydi. Panama üzerinden gerçekleştirilen bu kayıt dışı mavi yüzgeçli Atlantik Ork Kinosu ticareti Panama'ya gönderilmeden bile gerçekleşmiş olabilir. Bunun için Panama bandralı gemiler ve Panama'ya kayıtlı armatörler üretici ülkeler ve Japonya pazarında aracı olması yeterlidir diyor. Tudela eldeki kayıtlara göre raporda verilen bir teknenin bile AKAT'e bildirilmediğini ve bulguların teyit edilmesi durumunda da ticaretin Birleşmiş Milletler ve FAO kriterlerine göre tamamen kayıt dışı düzenlenmemiş ve yasa dışı olduğunun ortaya çıkacağını ve bu durumun büyük bir çevre suçu olduğunu Sözlerine ekledi. Evet bu arada Orkinosların nesli tükendi tükeniyor. Danıştay Ergen'e çevre düzeni planında yürütmeyi durdurdu. Danıştay Çevre Bakanlığı tarafından onaylanan 1 bölü 100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergen'e Havzası revizyon çevre düzeni planı ile planda yapılan revizyonlara karşı açılan davada yürütmenin durdurulmasını kararlaştırdı. Danıştay 6. Dairesi plan ve plan revizyonlarının planlama esasları şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında da Danıştay'a dava açan Trakya Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Osman İnci'nin vekili Avukat Coşkun Molla mahkeme kararıyla Trakya'nın doğasının korunmasının daha önemli olduğunun tescil edildiğini söyledi böylece. Avukat Molla söz konusu revizyon planları Trakya'da binin üzerinde. Kurulmuş bulunan sanayilere bir nevi af getirmekteydi. Danıştay 6. Dairesi bu itirazımızı kabul etti ve af niteliğindeki revizyon planlarının buna ilişkin hükümlerinin yürütülmesinin durdurulmasını e, kararlaştırdı. Bu çok önemli bir kazanım şeklinde konuşuyor. Umalım bu planlar baştan yapılmaz da bir sürü bu şekilde mücadele etmek zorunda kalmaz e, doğasını çevresini düşünen insanlar. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.